Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna l-hamdu lillahi mahamaduhu wa nis-sa'inuhu wa nistagfiruhu. Wa na'udhu billahi min shurur unifusna wa min seyyati a'amadih. Men yehdihi يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الوحدة وخلق من حاجة الجهة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم العقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطباته ولا تموتن إلا بأنت المسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس مباحثة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كسروا نساء فابتغوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن الله كان عليكم رغيبا أما بعد فأستغل حديث الكتاب الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور مهتثاتها وَكُلَّ مُحْتَثَةٌ بِدَعَ bidatun بِدَعَةٌ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٌ Değerli Kardeşler, bu hafta 35. konuyu goreceğiz inşallah. 73. ders <gülüyor> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep Radiyallahu Anha'nın Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın Ve kuru içli müşriklerin Esselatü Vesselam'a Suikast planlamasıyla ilgili konuları göreceğiz. Allah Azze ve Cell, Bedir Savaşından sonra Müşriklerin Müşriklerin eserlerinin fidye karşılarında almaları hususunda, onları hem savaşta olduğu gibi hem de savaştan sonra zelil etmişti. Müşrikler, Medine'deki esirlerini fidye vererek ancak kurtarabiliyorlar. Bu yönüyle de Allah Azze ve onları zelil etti. Onlar, kuru içli müşrikler, ahmaklıklarının ve cehaletlerinin sorumluluğunu çekiyorlar. <gülüyor> Savaşa asabiyet ve taassup için çıkmışlardı Bedir Savaşı'na ve bunun da neticesini bunun da bedelini kat kat ödediler. <gülüyor> ve diğer pahralarını. Yani çok değerli insanları mekenin ileri gelenlerini o savaşta yitirdiler. Geri kalan kısmına da az önce söylediğimiz gibi esirlere de fidye vererek yani karşılığında para vererek ancak kurtarabildiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da biliyorsunuz <gülüyor> kızı Zeynep radıyallahu anh daha önce Mekke'deyken Müslüman olmuştur. Çocukların hepsi Müslüman oluyor Yani akıl bali olanlar. Akıl bali olmadan vefat edenler malum. Onun da kocası e, abu El As İbni Rabi. Bu müşriklerden Bedir tarafında esir olarak alınıyor. Geçtiğimiz derslerde size bunu anlatmıştım. Ee, İmam Ahmet'in sahihinde, e, müsnet'te sahih olarak da, adört, rivayet edilen bir hadiste Ayşe radiyallahu anhadan rivayet ediliyor. Diyor ki Ayşe radiyallahu anh Mekke ehli yani Kureyşliler esirlerini kurtarabilmek için e, fidiyeleri göndermişlerdi. Yani dedelleri Medine'ye Medine göndermişlerdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep Radiyallahu Anh'a da kocasını kurtarabilmek için fidye olarak e, kendisine annesi Hatice Radiyallahu Anh'a'dan kalma bir gerdanlığı göndermişti. O gerdanlığı Hatice Radiyallahu Anh'a Ebu Asnan Ebu'l-As ibn-i ile evlendirirken Zeynep radiyallahu anh bonjene takoju ve e, kocasi ile birlikte olacağı zaman bu şekilde kocasının yanına gönderiyor kızı Zeynep'i. Bu gerdanlığı gönderiyor ki kocasını fidye karşılığında kurtarabilsin. Ali yani s bunu görünce çok üzülüyor. Çok üzülüyor. <gülüyor> Ve diyor ki insanlara, isterseniz diyor, bu Zeynep radıyallahu anh'ın esirini serbest bırakalım, serbest bırakın ve o gerdanlığı da geri gönderelim diye. Eğer isterseniz bunu yapın deyince, onlar da aleyhissalâtu vesselâm'ın çok müteessir olduğunu, üzüldüğünü hissedince kabul ediyorlar, tamam ey Allah Resulü diyorlar. Esiri yani Zeynep radıyallahu anh'ın kocasını serbest bırakıyorlar ve gerdanlığı da geri gönderiyorlar. Aleyhisselatü vesselam bu Zeynep'in kocasını Ebul Asr ibn bir şartla gönderiyor. Ona diyor ki Zeynep'i yani kızımı bana geri göndereceksin, Medine'ye göndereceksiniz diyor. O da bunu kabul ediyor. Ebni Hicam'ın bazı rivayetlerinde Ebu'l-As'ın çok vefakar, emanetlere sahip çıkan birisi olduğu söyleniyor. Yani müşrikken bile emanete çok riayet eden bir insammış. Sonradan Müslüman olduğu söyleniyor. Geri gerisi de söyleyeceğiz inşallah. Ee, yani dediğim gibi bir şartla gönderirim, seni bırakıyoruz. Onu da Zeynep'e göndermek şartıyla yani dedi, kızımı diyor bana göndereceksin. Bu arada Zeyd ibn-i Harise'yi Aleyhisselatü Vesselam'ın azabdın kölesidir. Onu ve onunla birlikte en ensallı bir tane adamı gönderiyor. Onlara diyor ki bu iki adama siz Mekke'nin yakınlarında e, Ye'ci denen bir vadi vardır. Mekke'ye 8 kilometre yakınlıkta. Orada diyor Zeynep size, sizin yanınıza gelecek, kızım Zeynep. Onu orada bekleyin ve bana getirin diyor. Ondan sonra aradan zaman geçiyor, Zeynep radıyallahu anh'a hazırlanıyor, tabi kocası Mekke'ye gelince ona emrediyor, babanın yanına git, Medine'ye git diye serbest bırakıyorlar ve nihayetinde Medine'ye geliyor. Yalnız bununla ilgili e, detaylı bir bilgi var. Onu söyleyeceğim inşallah. E, İbni İshak rivayet ediyor. Ziyer tarihçilerinden. Abdullah İbni Ebi Bekir'in e, Zeynep Radıyallahu Anh'dan anhadan, kendisine anlattığını haber veriyor. O şöyle anlatıyor. Kendisi hakkında. Hale-i Salaatü Vesselam'ın kızı mizahatı kendisi haber veriyor. Ben diyor Babamın yanına gitmek için, yani Medine'ye gitmek için hazırlık yapmıştım diyor. Bana diyor, Hint bin Utbe, yanıma geldi, benimle karşılaştı, buluştu diyor. Hint bin Utbe de, e, Hint bin Utbe daha doğrusu, bu kadın biliyorsunuz, Ebu Sufyan'ın eşi ve e, Uhud'da Hamza radıyallahu anh'tan intikam alan bir kadın sonra da Mekke'nin fethi günü Müslüman oluyor. Müslüman kadınlardan bir tanesi. Bu kadının acısı büyük tabi. Ama buna rağmen, hani Bedir'de e, babasını kaybediyor, yakınlarını kaybediyor. Buna rağmen, e, aleyhissalâtu vesselâm'ın kızı Zeynep radıyallâhu anhâya diyor ki, ey Muhammed'in kızım, senin babana ''Gitme isteğim bana ulaşmadı mı zannediyorsun?'' diyor. Yani ''Benim haberim var bu olaydan, sen babana gidecek misin?'' diyor. O da diyor ki, ''Bunu bunu ben istemedim.'' diyor. Hani kadından korktuğu için zaten söyleyecek onu. ''Bunu ben istemedim, böyle olmasını.'' diyor. onu rağmen Hint Bint Utbe, bu kadın, müşrik olan kadın, diyor ki, Erkekler arasında olan şey kadınların arasına girmez. Yolculuğun esnasında bir şeylere ihtiyaç hissedebilirsin. Bazı şeylere ihtiyacın olabilir. Benim yanımda diyor, ihtiyacını giderecek şeyler var. Yani istersen sana verebilirim diyor. Erkeklerin arasında olan şeyler bizi ilgilendirmez demeye getiriyor. Zeynep radıyallahu anh'a da diyor ki vallahi diyor ben bunu Yani onun vereceği yardımı, teklif ettiği şeyi kabul etmek istedim. Ancak diyor ondan korktum, çekindim diyor. Ve onun bana vermek istediği şeyleri istemedim diyor. Kendim hazırlandım diyor. bu şekilde hazırlanıyor ve çıkıyor. Zeynep radıyallahu anh'a, o kadınla konuşmayı bitirdikten sonra hazırlığını yapıyor ve kendisini kocasının kardeşi yani kayını Kinane ibni Ebi Kinane ibnü denen bir adam yani kayını kayın biraderi yanına alıyor. Yayını da alıyor, ok tormasına da dalıyor yani silahını kuşanıyor. Onu da bir deve bindiriyor. Devenin içerisinde bir e, hevdeç var. Yani kadınların bindiği bir yer. E, özel olarak develerin üzerine konuluyor. Onun üzerine bindiriyor ve yola çıkıyor. Hem de gündüzleyin Mekkelilerin önünden geçerek yola, yola devam ediyor. Mekkeliler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının bu şekilde Mekke'den çıkartıldığını görünce konuşmaya başlıyorlar. Yani nasıl olur böyle bir şey diyor. Hemen arkalarından da Hebbari ibn-i Esved denen bir adam ve birkaç kişi peşlerine düşüyor. Ve geliyorlar Zeynep radıyallahu anh'ı korkutuyorlar. O hevdecin içerisindeyken. Kendisi de hamileymiş. Korkutunca çocuğu düşürüyor. Ondan sonra onunla birlikte giden kaynı Kinehane diyor ki, kim yaklaşırsa diyor ona okumu sallarım diyor. Kimseyi yaklaştırmıyor. Öyle olunca, Ebu Sufyan bu sefer geliyor. Ebu Sufyan da malum, Mekke'nin ileri gelenlerden bir tanesi. Ebu Sufyan diyor ki, ey adam diyor, şu okunu indir, seninle konuşalım biraz. Diyor. O da sakinleyince, Ebu Sufyan onunla konuşuyor, ona diyor ki, gene padişah lan kayın biraderine maksatıyla sen diyor Muhammed'in kızını diyor bizim diyor Muhammed'le işimiz yok. Ama Muhammed'in kızını insanların arasından böyle herkesin gözü önünde çıkartırsan bu bizim için bir zillet. Zaten başımıza geleni biliyorsun. Yani dedir de bizim başımıza bir felaket ve bir musibet geldi. Bunları sen biliyorsun. Ama diyor bu şekilde Mekkelileri önünde, göz önünde onu çıkartıp götürürsen onlar bizde bir zayıflık olduğunu bu savaştan dolayı, yenildiğimizden dolayı bir zillet içerisinde olduğumuzu sananlar böyle zannederler ve konuşup dururlar. Diyor. Yani bu şekilde götürmen doğru değil. Diyor. Vallahi diyor biz diyor Muhammed'in kızından intikam falan almayacağız. Diyor. Onunla bir işimiz yok. Onu da hapsedip, böyle engelleyip Medine'ye gitmesine de mani olmayacak Ama diyor, böyle yapmamalıyız. Sen yanlış yaptın diyor. Dön, geri götür kadını diyor. İnsanların söylediği şeyler, yani dedikodular, sözler diyor, dinsin. Ondan sonra geceleyin kimsenin haberi yokken çıkardı Ebu Sufyan'a, Ebu Sufyan adama böyle söylüyor. Adam da ikna oluyor. Gerçekten de geriye dönüyor. Birkaç gece, kalıyor. İnsanların sesleri kesilince onu geceleyin yani gizli bir şekilde Mekke'den çıkartıyor ve aleyhissalatü vesselamın söylediği yere e, El-Yecic adlı vadiye geliyor. Ondan sonra da Zeyd bin Harise ve Ensarlı o iki adam, Ali bu aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep radıyallahu anhaya eşlik ederek Medine'ye götürüyor Bu şekilde Zeynep radıyallahu anh'a da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmiş oluyor. Hicret etmiş oluyor. Sonra aradan yıllar geçince e, İbn-i rivayetine göre bu adam Müslüman oluyor. Kocası yani. E, kocası Müslüman oluyor. Ebu El-As Ebn-i Rabi Sonra Vesselam tekrar Zeynep'i onunla birleşmesini saĞlijim. Nikahını yellemeden. Evet. Kardeşlerim, bu esnada işte Medine'de Nisa suresinin bir ayeti inio. Bu ayette Allah şöyle buyuruyor. İnnellezine tevefahum innellezine tevefahum melaiketu nefislerine zulmedenler, yani kendilerine, yazık eden kimselere, melekler onları öldürürken, canlarını alırken, siz ne işteydiniz diye sorarlardı. Yani haliniz niceydi, ne işteydin? Gali kuna mustalafine Onlar derler ki, bir yeryüzünde zayıf kimseler. Yani şaresizdik derler. Allah subhanehu ve teala, artık İslam, hmm yurdunu mü'minlere iman eden kimselere Medine'de açtıktan sonra Darül Harp'te küfür beldesinde kalan mü'minler için, iman eden kimseler için hiçbir özürün mazeretinin olmadığını beyan etmiş oluyor. Evet. Bu ayet-i kerimeyle. Buhari'nin sahihinde i̇bn Abbas'tan rivayet <gülüyor> ettiğine göre diyor ki Müslümanlardan bir takım insanlar müşriklerle beraberdiler. Ve onların kalabalığını, görüntüsünü çoğaltıyorlardı. Ve bir herhangi bir ö, ok geliyor onlara isabet ediyor. Onlar vuruluyorlar. Öldürülüyorlar. Ve bu şekilde devam ediyordu. Sonra diyor Abdullah İbni Abbas şu ayet kerimeyi söyledi. Allah Azze ve Celle şunu indirdi dedi diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَٰيكَةُ زَالِم۪ي اَنْ نِفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَنْ كُنتُمْ قَالُوا Muhakkak ki nefislerine zulmeden, kendilerine yazık eden kimseler ve melekler vefat ettirirken ne işteydiniz? Yani neden zalimlerin, kafirlerin arasındaydınız? Neden hicret etmediniz? Diye sorduklarında Onlar kuna mustadhafina fil Biz yeryüzünde zayıf, çaresiz kimselerdik, derler. Ayet devam ediyor. Fa'alü elem tekun ardullahi vasi'a. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi, derler. Fetuhacru <gülüyor> fihâ. Oraya hicret etseydiniz ya, yani Medine'ye hicret etseydiniz ya, fe'ulâke mevvâhim cehennem vesâet mesirâ. Onların yeri yurdu, cehennemdi ve orasında kötü dönüş yeridir. Şimdi bu kimseler hakkında Bedir Savaşı'nda müşriklerle beraber çıkan, önceden Müslüman olan sonra da e, İslam'dan dönen kimseler olduğu da söyleniyor. Bunlar bu mazereti beyan ediyor. Yani biz zayıftık tıkça o yüzden e, iman edenlerle birlikte hicret etmedik veya edemedik diyorlar. Ama bununla beraber iman edenlere karşı müşriklerin safında yaramıyor. Bunlardan istisna edilen kimseler var. Ayet onu belirtiyor. اِلَّا الْمُسْتَضَافِينَ اَنَّ الْرِجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْمُلْدَانِ لَا يَسْتَطَيْعُونَ حَيْلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَب۪يلًا Ancak e, kadınlardan kadınlardan erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf olanlar. Yani gerçekten zayıf olup da yolculuğa güç yetiremeyen ve bir yolda bulamayan kimseler müstesnadır. Bunlar kınanmıyor. Yani bunlar hicret edemedikleri halde özürlerinden dolayı kınanmıyorlar. Bunlar müstesnadır. Evet. Yine bu esnada kardeşlerim Bedir Savaşı'nın hemen akabinde Bedir Savaşı biliyorsunuz Ramazanın 17'sinde gerçekleşmişti. Sonra Şevval ayında bayram namazı teşriği kılınıyor. Yani şeriata dahil edilmiş oluyor. Müslümanlar Şevval ayında Bedir Savaşı'nın hemen akabinde hicretin ikinci yılında musallaya yani namazgaha çıkıyorlar. Namazgah dışarıda E, arazide e, namaz kılınan, bayram kıldığı yer, kılındığı yerlere Arapçası, Musalla, Türkçesi de namazgah diyoruz. Namazgaha çıkıyorlar. Onlar namazgaha çıkarken, Musalla'ya çıkarken seslerini yükseltiyorlar. Yani tekbir ve tahlil getiriyorlar. Biliyorsunuz, namazgaha çıkarken inşallah söyleyecek e, önümüzdeki derste Allah nasip ederse Bir sünnet var, o da e, tekbir getirmektir. Teşrik tekbirleri hem Ramazan bayramı için hem de Kurban bayramı için. Kurban bayramı için dört gün malum. Ve bu şekilde onlar Allah'a hamd ederek imanla musallaya, namazgaha çıkıyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında tam bir saf oluyorlar. Tıpkı savaşta saf oldukları gibi saf oluyorlar. Diziliyorlar ama muntazam bir şekilde. Ve Allah Azze ve Celle, Enfal suresinin ayetlerini gönderiyor Onları zayıfken, kuvvetli hale, güçlü hale, yani böyle ordu haline getirdiğini ifade eden, güçlü kıldığını, izzetli kıldığını ifade eden ayetler geliyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, وَذْكُرُوا اِلَّا Hatırlayın, sizler zayıftiniz. مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْعَرْضِ Ya kardeşin yani zayıf kimselerdiniz. Tahafuna ey takatfakumun nas insanların sizi alıp kaçırmasın. Sizi böyle kaçırır kaçıracağından, alıp götüreceğinden korkuyordunuz. Fa vakum ve eyedakum sizi barındırdı. Yani Medine'de güzel bir yere yerleştirdi. Ve eyedukun bir nasrihi. Yardımıyla sizi destekledi. وَرَزَقَقُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْبُرُونَ Ve sizi tertemiz rızıklarla rızıklandırdı. Umudur ki şükredersin. allah tane bunları hatırlatıyor. Gerçekten de bunlar oluyor. Bunları zayıfken izzetli kılıyor. Bu ayet-i kerime hakkında tefsircilerden kata diyor ki, bu Bedir günü, yani Bedir savaşının akabinde inmiştir. O zaman... Evet, Müslümanlar insanlar tarafından alınıp götürülecek diye, kaçırılacak diye korkuyorlardı. Allah Azze ve Celle onları diyor barındırdı ve yardımıyla destekledi. Bu ayet onun için enlemiştir. Bu arada kardeşler Bedir Savaşı'nın yine hemen akabinde bazı gruplar tehlikeyi sezmişlerdi. Yani Arapların genel olarak o bölgedeki Arapların halinin değiştiğini hissediyorlardı. Çünkü bazı grupların, kabilelerin, Kureyş'in ticaretinden belirli bir nasipleri vardı. Onlar da nasipleniyorlardı. Bu yenilgi karşısında onlar da tedirgin oluyorlar. Evet, Müslümanların Bedir'de e, zafer kazanmasından sonra kazançlarının tükeneceğinden faydalandıkları, nemalandıkları bu Kureyş'in ticaret kelvanlarından, nemalandıkları faydaların, nemaların biteceğinden endişe duyuyorlar ve e, Müslümanlara karşı bir tuzak kurmayı planlıyorlar. Ve eziyet etmeyi istiyorlar. Bazı gruplar. Aleyhisselatü Vesselam da bütün bu haberleri alıyor. Çünkü istihbarat faaliyetleri <gülüyor> devam ediyor. Devamlı haberler alıyor. Tam Bedir Savaşı'ndan yedi gün sonra Süleym Oğulları'nın ve Katafan adlı kabilelerin el kudri adında bir suluk yer varmış. Ee, böyle kuyu gibi bir yer veya sulukların aktığı bir yer. Oraya toplandıkları haberini alıyor. Yani Müslümanlara karşı hücum etmek için. Aleyhisselatü Vesselam hemen hazırlığını yapıyor. Onların üzerine baskın yapıyor. Ta yurtlarının, beldelerinin, evlerinin ortasına kadar varıyor. Böyle ansızın bir baskının neticesinde ise onlar hep evlerini de, bu kabileler evlerini de terk ediyorlar. Ve 500 tane kadar, 500 kadar deveyi de terk edip gidiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam adet üzere üç gün orada kalıyor. O bırakılan, terk edilen ganimetleri alıyor. Savaşçılara 5'te birini de humus olarak ayırıyor. Savaşçılara takdim ettikten sonra e, askerlere beşte birini humus olarak ayırıyor. Bu olayı İbni İshak, tarihçi İbni İshak şöyle bir ziyadeyle anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye Bedir'den döndükten sonra 7 e, gün kalmıştı diyor Medine'de 7 gece. <gülüyor> Ondan sonra diyor bu Süleym oğullarına karşı gazvaya çıktı. Yani savaşa çıktı diyor. Onların El-Kudr adlı sularının yanına ulaştı ve orada üç gün kaldı. Sonra da Medine'ye döndü ve hiçbir tuzak kalmayınca Ve Şevval ayının geriye kalan kısmında da, Zilkade'de de e, Bedir'den ele geçirilen esirlerin esirlerin büyük bir çoğunluğuyla ilgili hükümler verildi. Yani fidyeler verilip gönderilecekler gönderildi. Yani Şevval ayında ve Zilkade ayında. Bu arada kardeşler, Kureyşlilerin cesurlarından iki kişi yan yana geliyorlar. Kabe'nin o hicir dediğimiz arasında zikrediyoruz yani yarım hilal gibi olan yer. Orada bir istişare yapıyorlar. Bir plan ve program yapıyorlar. Evet. Bunlar Umeyr İbni Vehif el-Cumhi ile Safvan İbni Umeyye adındaki iki tane Kureyşli cesur kimse. <gülüyor> Umeyr o zaman Kureyş'in şeytanlarından bir şeytandı diyor. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına Mekke'deyken çok eziyet edilmiş. Onun oğlu da Bedir Savaşı'nda Umeyr'in oğlu da Vehbi adında bir oğlu var. Bedir'in esirlerinden yani Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde Medine'de bulunuyor. Bu iki adam hicirdeyken kuyulara atılan bu müşriklerin ileri gelen kimselerin durumundan bahsediyorlar. Yani başlarına gelen musibetten. <gülüyor> o sıkıntılı o kötü durumda birbirlerini anlatıyorlar. saffan diyor ki vallahi diyor bundan sonra yaşamakta bir hayır yok diyor. Yani bu kadar musibetten sonra yaşamakta yaşamakta bir şey yok diyor. yani Hayırı yok. Umeyr de diyor ki doğru söyledin diyor. Eğer diyor benim bir borcum olmasa, ödeyeceğim bir borç olmasa ve aileme karşı onların sıkıntıya düşmesinden korkmasam, binarım diyor Medine'ye gider ve Muhammed'i öldürürüm diyor. Adam böyle söyleyince bir de diyor benim diyor zaten diyor onların arasında es esirim var oğlum da bunların arasında esirim. Arkadaşı Safvan ibni Ümeyye bunu fırsat biliyor, ganimet biliyor ve ona diyor ki borcun benim üzerim oluyor, senin borcun benim üzerim. Ailen de benim ailemdir, onları ben teselli ederim, onlar hayatta kaldıkları sürece onlara iyi davranırım ve onlar hususunda hiçbir, şeyde, hiçbir şekilde onlar aciz kalmazlar, sıkıntı çekmezler manasında onu bir takım sözlerle ikna ediyor. Umeyr de diyor ki, bu seninle benim aramda. Bunu kimseye söylemiyorum. Ben onu diyor, o işi yaparım. Yani suikast için karar veriyorlar. Kimseye de söylemiyorlar, müşriklerden. Sonra Umeyr denen bu adam, e, kılıcını iyice keskinleştirmek için şey yapıyor, talimat veriyor. Bir de zehirli hale diyor. Yani kılıcına zehir bulaştırıyor. Sonra Medine'ye geliyor. Medine'ye geldiğinde Ömer İbnü Hattab radıyallahu anı Müslümanlarla birlikte bir grubun içerisinde Bedir'de yaşadıkları şeyden bahsediyorlar. Birbirlerine anlatıyorlarmış. Allah azze ve celle'nin kendilerine ikram ettiği şeyi anlatıyorlar. Düşmanlardan gördükleri şeyi bahsediyorlar. Derken bu adamı görüyor. Umeyr. Umeyr ibn-i Vehb el-Juhami'yi görüyor. Bu adam devesini getirmiş, mescidin kapısının önüne çöktürüyor ve kılıcını de arka tarafına saklamış bir vaziyette. Onu görüyor. Görünce diyor ki, bu bu köpek diyor, Allah'ın düşmanlardan bir düşman diyor. Vallahi bu şerden başka bir şey getirmeydi. Ömer radıyallahu Ve bizi diyor, Bedir de diyor, bizim aramızı kışkırttı ve bizim diyor sayımızı tahmin etti bu diyor. bedirde Müslümanların ordunun sayısını tespit ediyor, eden adam. Sonra Ömer radiyallahu anh bunu Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermek için onun yanına giriyor. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Bu Umeyr i̇bn ve Allah'ın düşmanlarından bir düşmandır ve kılıcını saklar bir vaziyette geldi diyor. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki onu benim yanıma girdi. Benim yanıma aldı. Ömer radiyallahu anh adamın kılıcını böyle kayışından tutuyor, şöyle boğazına e, bağla, bağlıyor. Yani zarar vermesin diye. Ve ensarlı kimselere de birkaç kişiye diyor ki <gülüyor> bunu diyor Aleyhissalatü vesselamın yanına sokun. Otursun orada ama çok dikkat edin bu yani bu pislik insana güvenmeyin diyor. Bu güvenilen bir insan değil diyor. Sonra aleyhissalatü vesselam yanına giriyor. Bu arada aleyhissalatü vesselam Ömer'i, Ömer ibn Khattab'ı adamın kılıcının kayışından tutmuş boynuna böyle bağlarken görünce Ey Ömer onu bana gönder diyor. Sen Sen Ömer'i bana gönder diyor. Ömer diyor ki yaklaştı, yanıma geldi diyor. Ömer yaklaşıyor Peygamberimize diyor ki "İn amu sabahın. Yani sabahınız hayırlı olsun. Eee nimetler bol insanlar üzere hayırlı sabahlar diyor Peygamberimize. Peygamberimiz de diyor ki bu selam diyor cahiliye selamlarından bir selam. Allah diyor Bize bu selamdan daha hayırlı bir selam öğretti. Daha hayırlı bir selam ikram etti. O da es-selam diyor. Ve cennet ehlinin selamı diyor. Ey Ümeyr diyor. Yani bu doğru bir şey değil senin söylediğin. Diyor. O da diyor ki Vallahi ey Muhammed ben bu işte yenim diyor. Yani benim bunda bir bilgim yok. Bu işte ben yeniyim diyor. Aleyhissalatü vesselam seni buraya getiren nedir? Ey Umeyir Neden geldim buraya diyor. Diyor ki, elinizde esirim var. Yani benim esirde düşen oğlum var. Ona iyi davranın diye geldim diyor. Onu belirtmek için geldim diyor. Peki diyor kılıç neyin nesi? Neden kılıçta geldin diyor. Adam diyor ki o kılıcın Allah belasını versin diyor. Zaten diyor ondan hiç hayır görmedik diyor. ''Ümeyr doğru söyle neden geldin diyor aleyhissalatü vesselam. ''Diyor işte bu sebepten dolayı geldim. Yani esir için geldim.'' diyor. ''Ona iyi davranın diye geldim.'' diyor. Aleyhissalatü vesselam haber veriyor. ''Bilakis'' diyor. ''Siz sen mi?'' diyor Safbani bin Ümeyye hicirde oturdunuz. Kabe'de o mevkide oturdunuz diyor ve Bedir Ashabı'nın başına gelenlerden yani Kureyş'in ileri gelenlerinden bahsettiniz. Sonra sen dedin ki benim üzerimde bir borç var. Eğer borcum olmasa ve ailemden yana da korkum olmasa Muhammed'e gider onu öldürürüm dedin diyor. Safvan da Safvan da diyor arkadaşın saffan da dedi ki borcum benim üzerime ben alıyorum. Ailen de ailenin geçimi de benim üzerime diye seni bu hususta teşvik etti diyor. Beni öldürmen üzere diyor. Allah hissediyor sizin bu yapacağınız işle benim arama girdi. Yani Allah azze ve celle engel oldu. Siz bunu yapamadınız. Deyince Umeyr orada hemen şehadet etti. Allahu Müslüman oldu. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Sema'nın haberlerinden indirdiğin şeyi, gökten gelen haberleri biz yalanlıyorduk. <gülüyor> sana gelen vahyi yalanlıyorduk. Biz bu işte diyor, yani bu suikast planında diyor, iki kişiydik. Başka kimse yoktu diyor. Bunu sana ancak Allah bildirmiş diyor, ben iman ettim diyor. Kelime-i Şehadet getiriyor. Orada adam iman ediyor. Ve Allah'a hamd ediyor. İslam'a girdiği için. Kendisini ta oralara kadar sürüklediği için bu meseleden dolayı Allah-u Teala'ya hamd ediyor. Şehadet getiriyor. Aleyhissalatü Vesselam da diyor ki, kardeşinize diyor, fıkhı öğret Yani İslam'la ilgili bilmesi gereken şeyleri öğretin. Dinini öğretin. Ona Kur'an okuyun diyor. Ve onun eserini de bırakın diyor. Adam ne için geldi, ne ile gidiyor. Sübhanallah. Sonra diyor ki bu umey evni ve hey Allah'ın ra diyor ben cahiliyedi Allah'ın nurunu sondürmek için uğraştım durdum ve Allah'ın dinine tabi olan kimselere de çok eziyet verdim Ben diyor şimdi senden diyor Mekke'ye gitmek için izin istiyorum onları diyor Mekkeyi Mekke'deki Ahalili müşrikleri İslam'a davet edeceğim umudu ki Allahu Teala onlara hidayet eder yoksa eğer benim davetime icabet etmez derse onlara eziyet edeceğim diyor. Yani İslam'a girmeyen bu sefer İslam'a girmeyenlere eziyet edeceğim diyor. Daha önce senin ashabına Müslümanlara eziyet ettiğim gibi diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona izin veriyor ve Mekke'ye gidiyor bu arada Safvan ibn Umeyye haber bekliyor zavallı Diyor ki Mekkelilere, hani plan kurdular ya, size diyor Bedir'in acısını unutturacak yakında bir haber gelecek diyor. Onunla sevinin diyor. Ama aradan çok fazla zaman geçmeden bir takım yoldan gelen habercilerden haberi alınca, Umeyr'in Müslüman olduğu haberini alınca yemin ediyor bir daha da onunla konuşmamak üzere ona hiçbir şekilde fayda vermemek, yardımcı olmamak üzere yemin ediyor. Ebi İsa'yı diyor ki, Umeyr Mekke'ye geldi ve insanları İslam'a davet etmeye başladı. Kendisine muhalefet eden kimselere de eziyet ediyor dedi. Ve birçok kimse onun eliyle orada Müslüman oldu diyor. Subhanallah. Evet. Allah Azze ve ve Hakk'iyle kardeşlerim bu tarihte geçen, aleyhissalatü aleyh vesselam'ın hayatında geçen, ashabın hayatında geçen bu olaylardan ibret almayı ona göre hayatımızı düzenlemi bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle İslam üzere yaşamayı, İslam uzere ölmeyi nasip etsin. Bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza, akrabalarımıza İslam nimetini vahşetsin. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وذرنا نسيس ادم الله وعلى محمد صلى الله عليه واله محمد سبحانك